Alhamdulillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ve barik ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebyan ve ihsanin ilahi ve meddina emma ba'd Bugün 14 Temmuz 2012 Cumartesi İbn Huseymi'nin tefsir usulüne giriş Derslerimizin 7. dersi Evet en son kaldığımız yer Tefsir bölümü Evet okuyalım Tefsir, tefsir sözlükte fesir kökünden gelmekte olup örtülü olan bir şeyin üstünü açmak demektir. Evet ee, diyor ki tefsir sözlükte fesir kökünden gelmekte olup örtülü bir şeyin üstünü açmak demektir. Düşün ki mesela ee, evindeki herhangi bir masanın üzeri örtülü tutup o örtüyü kaldırdığın zaman tefsir etmiş oluyorsun aslında. Peki tefsire neden bu anlam vermişler? Tefsir de şu, ayetteki tabir sahi ise. Bazı kapalı manaların üstünü açmış oluyorsun, anlamlarını açmış oluyorsun, ortaya çıkarmış oluyorsun. Dolayısıyla bu bağlamdan yola çıkarak Araplar tefsir ilmine tefsir ismini vermişlerdir. Tefsir de fesir kökünden gelmekte olan olup örtülü şeyin üzerine açmak demektir. Anlam olarak da sen ayetlerin içeriğini açtığın için tefsir ederken bu anlamı almıştır. Evet, terim olarak, terim olarak Kur'an-ı Kerim'in anlamlarını açıklamak demektir. Gayet açık, evet. Tefsir öğrenmek, Yüce Allah'ın şu buyruğu dolayısıyla vaciptir. Bu ayetlerini düşünsünler, tam akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz hayır ve bereketli bol bir kitaptır. Şimdi Allah Azze ve Celle diyor ki, Ayetlerini düşünsünler, tam akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz hayırlı ve bereketli bol kitaptır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bunu düşünmemiz için, Ee, ve akıl sahiplerinin öğüt alması için indirmiştir. Bu ayette tefsiri öğrenmenin farz olduğuna delalet etmektedir. Evet ancak bu kişilerin durumuna konumuna göredir. Ee, eğer ümmette tefsiri tamamıyla karşılayacak insanlar yoksa bu tamamıyla bütün ümmet bundan sorumlu oluyor. Ama alimler bunu üstlenmişse e, avam cihetinden de dinini idare ettirecek kadar en azından bazı bilgilere sahip olması farzdır bunun üzerine. Evet. Yüce Allah şu buyruğu da bunu gerektirmektedir. Onlar Kur'an'ı iyiden iyiye düşünmezler mi? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi vardır? Evet. Kur'an'ın düşünmeyeceği bu ayette yerilmiş. Yani yerilmesi yakında gelmiştir. Bu ayet bize yerilmesi yakında gelmiştir. Dolayısıyla bu ayette tefsirin farz olduğunu işaret etmektedir. Evet. Birinci ayetin delil olma şekli şudur. Yüce Allah bereketi bol bu Kur'an'ı indirmekteki hikmetini açıklayarak bunun insanların ayetleri üzerinde iyice düşünmeleri ve bu ayetlerde bulunan öğütlerle öğüt almaları olduğunu belirtmektedir. Burada iyiden iyiye düşünmek ise, anlamlarını kavrayabilmek için lafızları arasında durup düşünmektir. Eğer bu yapılmayacak olursa, Kur'an'ın indirilişindeki hikmet gerçekleştirilmemiş ve Kur'an hiçbir etkisi bulunmayan soyut lafızlara dönüşmüş olur. Evet, eğer Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünülmezse ve düşünüldükten sonra çeşitli anlamlara varılmazsa, ta, dolayısıyla bu ne olmuş olur? Hiçbir etkisi bulunmayan soyut lafızlara dönüşmüş olur. Kur'an da bundan münezzeh olduğu için dolayısıyla tefsir farz oluyor. Evet. Ayrıca anlamlarını anlayamadan Kur'an-ı Kerim'de bulunan öğütlerden öğüt almaya imkan da yok. Evet. Halbuki Allah Azze ve Celle bizi öğüt almaya teşvik etmiştir. Bunu e, belirtmiştir. Dolayısıyla öğüt almak için de Kur'an-ı Kerim'i anlamak gerekir. Anlamak da zaten ne yapmaktır? Tefsir etmektir. Evet. İkinci ayetin delil olma yönüne gelince Yüce Allah Kur'an üzerinde iyice düşünmeyen o kimseleri azarlamış ve bunun kalplerini kilitlemiş olup hayrın o kalplere ulaşmayışından ileri geldiğini işaret etmektedir. Evet. Açık. İşte bu ümmetin geçmişi de bu izlenmesi farz olan yolun izleyicileriydiler. Kur'an'ın hem lafızlarını hem manalarını öğreniyorlardı. Çünkü onlar bu yolla Yüce Allah'ın gözettiği maksadı uygun olarak Kur'an ile amel etmek imkanını buluyorlardı. Çünkü anlamı bilinmeyen bir şey gereğince amel etmek imkansız bir şeydir. Evet Kur'an amel etmemiz için indirilmiştir. Dolayısıyla amel etmek için de Kur'an'ı anlamak gerekir. Bu da tefsirle alakalıdır. Dolayısıyla tefsir bilmek farzdır. Evet. Ebu Abdurrahman es-Sulemi der ki bizlere Kur'an'ı öğreten Osman bin Affan, Abdullah bin Mesud ve benzerlerinin anlattıklarına göre onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den o 10 ayet öğrendiler mi? O 10 ayette bulunan ilim ve ameli iyice öğrenmedikçe başkalarını öğrenmeye vazgeçirmezler. Evet. Geçmezler Evet, bu da açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor ki Ee, sahabeler ne yapıyorlardı? Kur'an'ı önce okuyorlardı, görüyorlardı ayetlerini, ondan sonra anlamaya çalışıyorlardı, içindeki ilmi öğreniyorlardı, daha sonra da amel ediyorlardı. Bu da gösteriyor ki sahabeler tefsir üzerinde de şiddetli bir şekilde durmuş ki zaten eee işte İbn Abbas radıyallahu anh, İbn Mesud radıyallahu anh bunların e, en güzel örnekleridir. Evet. Dediler ki, böylelikle bizler hem Kur'an'ı, hem ilmi, hem de ameli bir arada öğrenmiş olduk. Evet, dolayısıyla bu açık ve net bir nastır. Sahabelerin tefsir üzerinde durduklarını, Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalıştıklarını, üzerinde gayret gösterdiklerini gösteriyor. Bu da bunda Beyhak-ı Eşru'at'ta rivayet etmiştir. Evet. Şeyhülislam ibn-i Teymiye dedi ki, alışılagelmiş olan şu ki, bir topluluk tıp, aritmetik ve buna benzer herhangi bir ilim dalına dair bir kitabı okudukları vakit, onun açıklanmasını da isterler. Kendilerini koruyacak, onunla kurtulacakları, mutlu olacakları din ve dünyalarının kendisiyle ayakta kalabileceği Allah'ın kitabı için aynı tutumu nasıl izlemesinler? Evet açık. İlim eline düşen göre yazmak ya da karşılıklı konuşmak yollarıyla bu kitabı insanlara gereği gibi açıklamaktır. Çünkü yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Hani Allah kendilerine kitap verilenlerden onu muhakkak insanlara açıklayıp anlatacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Ali İmran 187. Kitabın insanlara açıklanması ise onun hem lafızlarının hem anlamlarının açıklanmasını kapsar. Buna göre Kur'an'ı tefsir etmek yüce Allah'ın ilim ehlinden açıklamaları üzere söz aldığı hususlar arasında yer alır. Evet çok hoş bir latifedir aslında. Hani Allah Kendilerine kitap verilenlerden onu muhakkak insanlara açıklayıp anlatacaksınız ve gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin aldığı bu söz ne? İnsanlara açıklayıp anlatacaksınız. Şimdi bu açıklama ve anlatma kitabın lafızlarını mı kapsıyor yoksa anlamlarını mı kapsıyor? Umum bir ifade. Dolayısıyla hem lafızlarını hem de anlamlarını kapsıyor. Bu da tefsir ilmine net bir şekilde nedir bu ayette? Atıftır. Evet. Tefsir öğrenmekten maksat ise övülmeye değer amaçlara ve pek değerli sebeplere ulaşabilmektir. Bu ise Kur'an'ın haberlerini tasdik etmek, onlardan yararlanmak, hükümlerini yüce Allah'a basiret üzere ibadet edilebilmesi için Allah'ın murad ettiği şekliyle uygulamaktır. Evet. Şimdi İbn Uzeynin rahim o Allah, burası gayet açık. İbn Uzeynin rahim o Allah, Kur'an'ın tefsir usulünde, Kur'an tefsiri hususunda Müslümanın görevi. Yani tabir sahi ise şunu demek istiyor İbn Uzeyin. Bir ilim talebesi veya bir alim Kur'an'ı tefsir ederken hangi yollara başvurması gerekir, ne yapması gerekir, hangi merhaleleri e, işleve sokması gerekir, ondan bahsedecek. Evet burası önemli bir husus, burada ilmi bazı hususlar anlatacağız. E, o yüzden buraya dikkat edilsin inşallah. Evet. Kur'an tefsiri hususunda Müslüman'ın görevi. Kur'an tefsiri hususunda Müslümana düşen görev Kur'an'ı tefsir ederken Yüce Allah adına tercümanlık yaptığının şuurunda olmasıdır. Evet çünkü neden sen bu Allah bu ayetten bunu kastediyor demiş oluyorsun tefsir yaptığında. O yüzden müfessirin tefsir yapan bir ayeti açıklayan bir insanın çok dikkatli olması gerekir. Çok çok dikkatli olması gerekir. Bunun da en önemli sebeplerinden bir tanesi tabir sahilse sen Allah'a burada tercüman olmuş oluyorsun. Yani e, bunu her ne kadar dille söylemiyorsam da yaptığın amel budur. Buna, bu anlamda çok önemlidir. O yüzden Seleften biz baktığımızda tabiinden birçok kişi ki biz bunu ileriki ders seyirlerimizde açıklayacağız. Tefsir yapmaktan çekinmişlerdir. Sırf bu e, tehlikeyle tabir sayısı karşı karşıya kaldıkları için takvayı gözeterek tefsir yapmaktan kaçınmışlardır. Tefsir yapmamışlardır ama onlar bunun mutlak olarak tefsiri men anlamına gelmez. Bunu ileriki şeylerde anlatacağız. Ama burada şu çok güzel bir husustur. İbn-i e, İbn Hüseyin Rahimov Allah da bu cümleyi kullanmıştır ki müthiş bir cümledir. Diyor ki Kur'an'ı tefsir ederken yüce Allah adına tercümanlık yaptığının şuurunda olmasıdır. Neden? Çünkü sen diyorsun ki Allah bunu kastetti. Allah bu ayetten bunu kastetti. Bu kelimenin anlamı budur. Dolayısıyla sen burada e, Allah Azze ve Celle'nin söylediği bir şey hakkında hüküm veriyorsun bu olduğuna dair. Dolayısıyla tercüman olmuş oluyorsun. Buradaki hata da büyük hatalar arasında yer alır genel itibarıyla. Evet mesele itibarıyla değil. Evet. O bu söyledikleriyle Allah'ın kelamından neyi murad ettiğine dair şahitlik etmektedir. Evet sen tabir sahihse sanki şahit oluyorsun. Allah bu ayetten bunu kastetmiştir. Ama düşün ki sen o o tefsiri yaparken çeşit, e, tamamıyla ilmi bazı kuralları göz önünde bulundurmaksızın o tefsiri yaptığında ve isabet etmediğinde Allah bunu yaptı demiş olarak şahitlik oluyorsun ediyorsun. Ve bu tabir sahihse... Ee, olmayan bir şeye şahitlik etmek, Allah adına olmayan bir şeye şahitlik etmek demek oluyor. Dolayısıyla büyük bir cürümdür bu anlamda. Evet. Ama dediğim gibi, ilmi bazı kaide ve kuralları göz önünde bulundurmaksızın bunu yaparsın. Ama kişi ilmi, kaide ve kuralları göz önünde bulundurarak hata da edebilir. Çünkü insan beşerdir. hata eder. Bu anlamda e, cürümü e, ilki gibi olmaz tabii ki. Evet. Böylelikle bu şahitliğin ne kadar büyük olduğunu iyice idrak etmeli ve Yüce Allah hakkında bilgisizce söz söylemekten korkmalıdır. Evet. Çünkü o takdirde Allah'ın haram kıvrı bir iş işlemiş ve bu sebeple kıyamet gününde de cezalandırılması söz konusu olur. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. De ki, Rabbin ancak hayasızlıkları, onların açık olanını, gizli olanını, bununla beraber günahı, haksız isyanı, Allah'a hakkında asla bir delil indirmediği herhangi bir şeyi ortak koşmanızı ve Allah'a bilmediğiniz şeyleri isnat etmenizi haram kılmıştır. Araf 33 Evet. bir başka yerde de şey ayet gayet artık. açık ne diyor herhangi bir şey ortak koşmanızı ve Allah'a bilmediğiniz şeyleri isnat etmenizi haram kılmıştır dolayısıyla ilmi kayda ve kuralları göz önünde bulundurmaksızın tefsir yapan bir insan ne yapıyor diyor ki Allah bunu kastetmiştir dolayısıyla Allah'a bir şey isnat etmiş oluyor bunu da ilmi kayda ve kuralları göz önünde bulundurmaksızın yaptığı için Allah hakkında bilmediği şeyi Allah'a isnat etmiş oluyor bu anlamda da cürümü çok büyük o yüzden hakikaten tefsir yapmak çok büyük dikkat isteyen İhlas isteyen e, bir durumdur ve hakikaten tabir sanki tefsir yapan bir insan diken üstünde yürüyordur. Evet. Bir başka yerde de şöyle buyurmaktadır. Kıyamet gününde Allah'a yalan söyleyenleri yüzleri kararmış görürsün. Büyüklük taslayanlara cehennemde yermiyor. Evet ilmi kaideleri kuralları göz önünde bulundurmayan sanki Allah'a yalan sö söylemiş, Allah adına yalan söylemiş gibi oluyor. Dolayısıyla nisben bu ayetin kapsamı içerisine girmiş oluyor. Bu anlamda da tefsircinin ne kadar dikkat etmesi gerektiğini burada e, vurgulamış oluyor. Evet. Şimdi İbn-i Hüseyin Rahimoğullar e, diyor ki Kur'an'ın tefsirinin kaynakları. Burası işte asıl önemli olan nokta. Burada ilmi şeyler anlatacağız. Demin ki Bap'la alakalı değildi. Burayı düzeltiyorum. Şimdi yeni bir e, başlık attı İbn-i Hüseyin Diyor ki Kur'an tefsirinin kaynakları. Burada çok önemli ilmi noktalar var. Bunlara dikkat edeceğiz. Evet. Kur'an tefsirinin kaynakları. Kur'an tefsirinde aşağıdaki kaynaklara başvurulur. A. Yüce Allah'ın kelamı. ''Çünkü Kur'an, Kur'an ile tefsir edilir. Zira onu indiren Allah'tır ve Kur'an ile neyi murad ettiğini en iyi o bilir.'' Buna dair bazı örnekler, yani Kur'an'ın Yüce Allah'ın kelamı, Kur'an'ın Kur'an ile tefsiri, o yüzden tefsirin en üstün noktası Kur'an ile Kur'an'ın tefsiri. Yani bir ayeti alırsın, başka bir ayette ne yaparsın o ayeti tefsir edersin, buna Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri denir. İkinci mertebe olarak Kur'an'ın sünnetle tefsiridir. Üçüncü mertebe olarak Kur'an'ın sahabe sözüyle tefsiri vardır. Dördüncü mertebe olarak Kur'an'ın tabi'in sözüyle e, tefsiri vardır. E, beşinci olarak işte e, Kur'an'ın e, siyak-sibakla yani lügatla tefsiri vardır vesaire. Bunlar kısım kısımdır. Şimdi bunlara kısaca değiniyor İbn-i Husayn'in. E, İbn Husay bir kısmına değinecek. Evet. Birinci örnek yüce Allah haberiniz olsun ki en baştan al Kur'an tefsirindeki Kur'an tefsirinde aşağıdaki kaynaklara başvurulur. Evet. Ee, a yüce Allah'ın kelamı. Çünkü Kur'an Kur'an ile tefsir edilir. Zira onu indiren Allah'tır ve Kur'an ile neyi murad ettiğini en iyi o bilir. Neden tefsirin en üstünü Kur'an'ın Kur'an'la tefsiridir? Çünkü Kur'an kimin kelamı? Allah'ın kelamı. Sen Allah'ın kelamını kimle Neyle tefsir ediyorsun? Allah'ın diğer bir kelamıyla tefsir ediyorsun. Dolayısıyla bir kelamın, bir kelamdan ne kastedildiğini en iyi kim bilir? O kelamı söyleyen bilir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bir ayette bir şey söylüyorsa, diğer ayette de onu açıklıyorsa, dolayısıyla Allah kendi kelamını en iyi bildiği için kendi kelamını, kendi kelamıyla açıklamak tefsirin ne oluyor? En üstüne oluyor. Evet. Bazı örnekler buna. Buna dair bazı örnekler. 1- Yüce Allah, haberiniz olsun ki Allah'ın velilerine hiçbir korku yoktur. Onlar kederlenecek de değildirler. Yunus 62 Şimdi Yunus 62'de Allah Azze ve Celle diyor ki, haberiniz olsun ki Allah'ın velilerine hiçbir korku yoktur. Onlar kederlenecek de değildirler. Tamam. Bu bir ayet. Yunus 62. Şimdi bunu başka bir ayetle tefsir ediyoruz. Evet. Allah'ın buyru bu buyruğunda Allah'ın velilerini bundan sonraki ayet ayeti kerimede, Onlar iman edip takvalı davrananlar, davrananlardır diye açıklamaktadır. Evet bu Kur'an'ın Kur'an'la tefsirine çok güzel bir örnektir. Şimdi bakın Yunus 62'de Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Allah'ın velilerine hiçbir korku yoktur. Tamam onlar üzülecek de değildirler. Tamam iyi Allah'ın velileri kim? Bakıyoruz yine bunun Allah'ın kendisi daha sonra açıklıyor. Bu da Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri oluyor. Nasıl açıklıyor Allah onu? İleride diyor ki Allah Azze ve Celle Onlar yani o veriler iman edip takvalı olanlardır. Demek ki veriler kimmiş? İman edip takvalı olanlardır. Allah veriler kelamını kendisi söyledi. veriler ifadesini kendisi kullandı. O ifadeyi de kendisi yine ne yaptı? Devamında tefsir etti. Dedi ki o veriler şunlardır. İman edip takvalı olanlardır. İşte bu Kur'an'ın Kur'an'la açıklamasıdır. Evet ikinci bir örnek daha. İkinci örnek Yüce Allah'ın Tarık'ın ne olduğunu ne bildirdi sana? Tarık 2. Evet Allah Tarık 2. Tarık suresi 2. ayette ne diyor? Tarık'ın ne olduğunu ne bildirdi sana? Şimdi ne bildirdi sana Tarık'ın ne olduğunu? Şimdi biz bu ayeti okuyoruz diyoruz ki hakikaten Tarık ne demek acaba? Bakıyoruz Allah'ın kendisi onu açıklıyor. Dolayısıyla bu da Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri. Nasıl açıklıyor? Tarık neymiş? Tarık'ın ne olduğunu ne bildirdi sana? Buyruğunda geçen Tarık lafzını Yüce Allah bir sonraki ayet-i kerimede O delip geçen yıldızdır diye açıklamak Evet var. demek ki Tarık neymiş? Bunu yine Allah bize anlatıyor. O delip geçen yıldızdır. Tarık neymiş demek ki? Delip geçen yıldızmış. Bu da Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri. Evet üçüncü örnek. Üçüncü örnek Yüce Allah bundan sonra da yeri yayıp döşedi. Nazihat 30. Buyruğunda geçen yayıp döşedi anlamı verilen lafzını, lafzını Bundan sonra gelen şu iki ayette şöylece tefsir etmektedir. Ondan suyunu ve ot çıkardı. Dağları ise sapasağlam dikti. Evet. Yağız yaklaşırdı açık ve net. Evet. B. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri. Evet. Demek ki birinci kısım neymiş tefsirde? Kur'an'ın Kur'an'la tefsir edilmesi. Örnekleri verdik. İki, Kur'an'ın sünnetle tefsir edilmesi. Evet. evet. Kur'an-ı Kerim sünnet ile de tefsir edilir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüce Allah'tan vahyi tebliğ edendir. Dolayısıyla yüce Allah'ın kelamına, kelamı ile neyi murad ettiğini insanlar arasında en iyi bilen odur. Evet. Neden? Çünkü Aleyhissalatu vesselam Allah Subhanahu ve Teâlâ'dan vahiy alıyor. Dolayısıyla Kur'an'ı tefsirinin en iyi kim bilir insanlardan Aleyhissalatu vesselam. O yüzden Kur'an'ın sünnetle tefsiri Kur'an tefsirlerinin en yücelerinden birisidir. Evet. Örnek verelim. Buna dair pek çok örnekten birkaçını verelim. Bir, Yüce Allah'ın ihsanda bulunanlara daha güzeli ve daha da fazlası vardır. Bakın, ihsanda bulunanlara daha güzeli vardır diyor Allah Azze ve Celle. Çok dikkat edin, daha güzeli vardır. Yunus 56'da doğru mu? Ve de fazlası vardır. Şimdi biz sadece bu ayeti bu şekliyle okusak bize biraz mücmel kalır değil mi? Daha fazlası ne demek? Ayetin lafızlarına dikkat edelim. İhsanda bulunanlara daha güzeli ve daha fazlası vardır. Ne demek daha fazlası vardır? Fazla ne burada? Bakın Aleyhisselatu Vesselam buradaki daha fazla ifadesini nasıl tefsir ediyor? Evet, ihsanda bulunanlara daha güzeli ve daha da fazlası vardır buyruğundaki daha da fazlası vardır ifadesini Yüce Allah'ın yüzüne bakmak diye tefsir etmiştir. Demek ki ayetinde, ayette ihsanda bulunanlara daha güzeli ve daha fazlası vardır. Daha fazladan kasıt neymiş? Allah Azze ve Celle'nin yüzüne bakmak. Yani Allah'ın yüzünü görmek. İhsan eden, ihsanda bulunanlara nimet olarak Allah'ın yüzünü görmek varmış. İşte o daha fazlası ifadesini e, yüce Allah'ın yüzüne bakmak olarak tefsir ediyor aleyhissalatu vesselam. Nerede bu rivayet? İbn-i Ebi Hatim tefsirinde İbn-i Celir ve i̇bn devam edelim okumaya. Evet. i̇bn Cerir. İbn Celir İbn-i ve İbn-i Ebi Hatim bunu Ebu Musa ve Hubey e e e bin Kab'ın rivayet ettikleri hadislerinden açıkça zikreden gibi aynı, aynı zikreder gibi aynı zamanda İbn-i Celil bunu Ka'f bin Ujir'e yoluyla da rivayet etmiştir. Evet. Sayı Müslüm'de de Suheyb bin Sinan'dan onun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği hadise göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şöyle. E, şöyle buyurmuştur. Yüce Allah hicabı yani perdeyi açacak. Onlara aziz ve celil olan Rabblerine bakmaktan daha çok sevecekleri hiçbir şey verilmemiştir. Daha sonra şu. insanda bulunanlara daha güzeli ve daha da fazlası vardır. Ayetini okudu. Bakın aleyhissalatü vesselamın net bir tefsiri. Şimdi Sahih müslimde kardeşler bakın şöyle bakın olaya. Sahih müslimde sahib İbni Sinan'dan e, onun peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği hadiste peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şimdi aleyhissalatü vesselam ashabı olduğu sırada diyor ki şöyle bir ifade kullanıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Yüce Allah hicabı perdeyi açacaktır diyor. Ey ashabım. Onlara aziz ve celil olan Allah Onlara aziz ve celil olan Rablerine bakmaktan daha çok sevecekleri hiçbir şey verilmemiştir diyor aleyhissalatu vesselam. Bunu söyledikten sonra şu ayeti okuyor. İhsanda bulunanlara daha güzeli ve daha da fazlası vardır ayetini okuyor. Demek ki daha da fazladan kasıt neymiş? Rabbin yüzüne bakmakmış. Evet. Bu da Kur'an'ın sünnetle tefsiri. İkinci örnek. Kur'an'ın İki. sünnetle tefsiri. ikinci örnek. Evet. Yüce Allah'ın, siz de onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Şimdi Allah Azze ve Celle ayette buyuruyor ki siz de onlara karşı yani kafirlere karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. En fal suresi 60. ayette. Şimdi buradaki kuvvetten kasıt ne? Bunu aleyhissalatu vesselam tefsir ediyor. Ne diyor? buyruğundaki kuvvet lafzını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ok atmak diye açıklamıştır. Evet. Demek ki ayetteki kuvvetten kasıt ok atmakmış. Evet. Bu rivayet nerede? Bunu Müslim ve başkaları Okbe bin Amir radiyallahu anh yoluyla rivayet edilen hadis isterler. Evet. Ee, o zaman şimdi İbn Hüseyin'in anlattığı bir Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri. Biz bir ayete tefsir ettiğimiz zaman bakacağız. O ayeti açıklayan başka ayetler var mı? Önünde arkasında diğer surelerde var mı? Ona bakacağız. Ondan sonra Aleyhisselatu vesselam'a bakacağız. Ee, bu ayeti e, açıklamış mı? Tefsir etmiş mi diye. Sonra yoksa sonra ne yapacağız? Evet. Üçüncü Ashab olarak. Ashab radiyallahu anh'unun özellikle de aralarında tefsiri bilen ve ona itimat göstermiş olanların sözleriyle tefsir etmek. Şimdi burada hemen şunu söyleyelim. Ee, şimdi e, ashabu kiram da e, tefsir eder. Biz onların tefsirine bakarız sünnetten sonra. Şimdi bu çok önemlidir. Düşünün mesela şöyle bir mantıkla yaklaşayım. Şimdi bakın düşünün biz şu anda İstanbul'da oturuyoruz. Ve e, ayette bize işgal olan bir şey var. Hakikaten bu çok vahim bir durum. Ben bunu özellikle üzerinde kısaca durmak istiyorum. Düşünün ki İstanbul'da oturuyoruz. Biz eli sünnet olarak kardeşler İstanbul'da oturuyoruz. Bir ders işledik, bir ayet geçti, anlayamadık. Veya o ayeti başka bir ayetle çelişkili gördük, veya başka bir hadisle işte çelişkili gördük, veya hiç anlamını anlayamadık. Ve düşünün ki İbn Abbas da yaşıyor. Biz İstanbul'un Fatih semtinde oturuyoruz. İbn Abbas da diyelim, karşı tarafta oturuyor, Asya tarafında oturuyor, Kadıköy'de oturuyor diye. Ve İbni Abbas'ın cep telefon numarası var bende. Telefonu da açık istediğim zaman arayabiliyorum. Hiçbir sorun yok. Randevu almaya gerek yok. Direkt arayıp sorabiliyorum. Eğer vallahi biz ve İbn Mesud da var. İbn Ömer de var. Büyük böyle sahabeler var. Resulullah da yok. Resullah yok. Ama büyük sahabeler var diyelim. Bizde de cep telefonu var. Arayıp sorma imkanımız var. Veya bir üst katta oturuyor. Çıkıp sorma imkanımız var. Veya aynı odadayız. Aramızda bir, bir ayet işgal oluyor. Hemen aynı odadayız. Sorma imkanımız var. Ve biz ne? Telefon açıp soruyoruz. Veya aynı odadaysak, ya İbn Abbas Allah senden razı olsun, bu ayetin anlamını ne? Sormuyoruz. Veya İbn Mesut'e sormuyoruz. Vallahi ilmen buna dünyanın en akılsız insanı denir. Bu talebelerin yaptığı tabir sahihse mecnunluktur. Yani çok büyük bir problemdir, çok büyük bir yanlıştır ilim talebinde. Ve biz hakikaten şu an dünyada bununla karşı karşıyayız. Bakın dikkat edin, genelde bugün Türkiye'de tefsiri okuyan insanlar, işte İbn Kesir, İmam Taberi, Bunların tefsirlerini okuyorlar, güzel yüzeysel olarak okuyorlar. Ve bakıyorlar daha çok ne üzerinde duruyorlar? Aleyhisselatu vesselam bu ayetler hakkında ne demiş bunlara bakıyorlar. Halbuki Aleyhisselatu vesselamın lafız olarak birebir e, tefsir ettiği ayetler çok azdır. Ama sahabelere baktığımız zaman yüzlerce hatta binlerce ayeti tefsir etmişlerdir. Ve bugün e, baktığımız zaman hakikaten derslerde kitaplarda e, çok az şekilde yer almıştır. i̇bn Abbas bu tefsir hakkında ne diyor, İbn-i Mesud bu tefsir hakkında ne diyor. Ve onların talebeleri düşün ki İmam Mücahit burada İbn Abbas'ın dizinin dibinde Kuran'ı baştan sona okumuş ve biz bir ayet işgal oluyor. İmam Mücahit yanımızda biz gidiyoruz araştırıyoruz o ayetin anlamı nedir. İmam Mücahit'e hiç dönmüyoruz. Bu çok ayıp bir şeydir. Ve hakikaten şu anda e, genel olarak dünya selefiliğinde ve özel olarak da Türkiye selefiliğinde bu büyük bir halal görmüştür alimler hariç. Özellikle yani o kadar çok vardır ki selefin tefsiri, o kadar çok vardır, o kadar mükemmel ilmi anlamlar vardır ki sahabelerin, tabinin, tabi-i tabinin yaptığı tefsirler, hemen hemen bütün ayetlerin tefsiri gelmiştir neredeyse onlar onlar tarafından. Ve bu kadar önemli bir miras, büyük bir değer var elimizde tamamıyla bunu göz ardı etmişiz. Mesela bu ayet hakkında i̇bn Abbas ne diyor, i̇bn Mesud ne diyor, İmam Mücahit, Katad, Tavuz bunlar ne diyor? Bunlar büyük müfessirler, ümmetin icma ettiği müfessirler ve biz onlara dönmüyoruz, sormuyoruz bu ayetin anlamı ne. Ama gidiyoruz İbn Kesir buna ne demiş diye. Bizzat İbn Kesir'in ya lafızlarına bakıyoruz ya da İbn Kesir bunu merfu olarak Resulullah'tan hangi hadisleri zikretmiş ona bakıyoruz veya diğer ayetlere kendimiz bakıyoruz acaba bu ayetten kasıt ne diye. Ama hiç sahabelerin tefsirine dönmüyoruz. Bu çok büyük bir problemdir. Tabii biz ileriki serilerde inşallah ki bu İbnü Seymin'in Huseymi'nin e, tefsir usulüne giriş serisi birinci serimiz. Bu seri inşallah bitirdikten sonra yeni bir seriye geçeceğiz. Biz İleriki serilerde bunlar üzerinde çok duracağız ve vallahi bu bidat ehlinin kapılarını kapatan en büyük e, etkenlerden. Çünkü biz bidat ehliyle e, konuştuğumuzda mesela bidat ehline biz bakıyoruz. Onlar kendi akidelerini e, Kur'an üzerinden yayıyorlar ve kelimelerde kelimelerle ispatlıyorlar bazı şeylerini. İşte bu kelime bu anlama geliyor. E ve şimdi sünnetten onun zıttını bazen açık ispatlayan bir miyabiliyoruz. Sebebi de Aleyhisselatu vesselam birebir her ayette her ayeti tefsir etmemiştir bize. Ama onların kapılarını kapatacak, onların tefsirlerinin bidat tefsirler olduğunu ortaya koyacak elimizde ne var? Sahabelerin tefsirleri var. Binlerce ayeti tefsir yapmışlar. O yüzden bizim her ayet De durup tek tek bakmamız lazım. Acaba i̇bn Abbas'ın bu ayet hakkında, İbn-i bu ayet hakkında, diğer sahabelerin veya tabinlerin büyüklerinin bu tefsir hakkında söylediği şeyler var mı? İşte biz bunları bildiğimiz zaman bütün bidat ehlinin kapıları kapanır. O yüzden mesela eğer elimizde sünnet olsa o bidat ehlinin görüşünün zıttına deriz ki bak aleyhissalatu vesselam bunu böyle tefsir etmiştir. Dolayısıyla senin tefsirin bidattır. Ama bunu çok fazla yapamamamızın sebebi aleyhissalatu vesselam birebir ayetleri direkt olarak tefsir etmemiştir. O yüzden eee Bu anlamda onların kapısını kapatamıyoruz. Yani bir cihette eksik kalıyor tabir size ama baktığımızda aleyhissalatu vesselam ashabına dinin tamamını külli anlamda öğretmiştir. Dolayısıyla onlar aleyhissalatu vesselamın kastını en iyi bilen insanlardı. Dolayısıyla bunların tefsirleri çok büyük anlamda itimat edilen bir tefsirdir. Hatta bazıları sahabenin tefsirini merfu olarak görenler olmuştur alimlerden. Merfu hükmündedir. Sahabe hangi tefsiri yaparsa yapsın. Eğer muhalif bilinmiyorsa, ihtilaf bilinmiyorsa. Dolayısıyla bu çok önemlidir. Biz bunların önünde çok iyi duracağız. Vallahi kardeşler şunu söylüyorum. Bir ayet hakkında İbn Abbas, İbn İbni Mesut'un Onun hakkında rivayet bilmemiz, İbn Abbas'ın o konudaki görüşünü bilmemiz elimizde tabir ise altın harflerle yazmamız gereken, yanımızda tutmamız gereken bir nastır. Çok önemlidir ve onu mutlaka ezberlememiz, bilmemiz gerekir. Bütün bidat ehlinin kapılarını kapatan en önemli etkenlerden bir tanesidir. Evet, devam ediyoruz. Ashab radiyallahu anh'un özellikle de aralarında tefsiri bilen ve ona itina göstermiş olanların sözleriyle tefsir etmek. Çünkü Kur'an-ı Kerim hem onların dilleriyle hem onların dönemlerinde inmiştir. Ayrıca onlar peygamberlerden sonra hakkı talep etmek bakımından insanlar arasında en samimi, hevalardan en çok kurtulabilmiş olanları, kişiyle doğruyu elde etme başarısı arasında engel teşkil eden muhalif davranışlardan en temiz olanlarıdır. Şimdi ilim talebelerinin gözünden kaçan, dikkatinden kaçan çok, e, kitap okurken tabii dikkatlerinden kaçan çok e, önemli bir husus var. Genelde bu tür cümleleri düz, bir cümleler düz cümleler zannediyorlar ve okuyup geçiyorlar. Halbuki bunların hepsi illettir. Bunların hepsi illetler vardır, özel kalineler vardır. O yüzden ilim ehlinin cümlelerine çok iyi dikkat etmemiz gerekir. Bakın burada neden biz sahabeden tefsiri almak zorundayız veya neden bu kadar önemli sahabeden tefsir almamız? Buna dair kayneler zikrediyor İbn Hüseyin. Bu çok önemli cümleler kullanıyor. Bakın diyor ki neden biz ashabın tefsirini almak zorundayız? Çünkü diyorlar ki bir ashab tefsire çok itina göstermiştir. Bugün birçok insandan, kendilerinden sonra gelen ashab döneminden sonra gelen birçok müfessirden daha çok itina göstermişlerdir Kuran'ı anlamaya. Bu birinci sebep. İkinci sebep onlar Kur'an-ı Kerim'in Kur Kerim dilini ki bu Arapça dilidir en iyi bilen insanlardır. Çünkü fasih dilin e, hakim olduğu tamamıyla e, en güçlü olduğu dönemde yaşadılar sahabeler. Dolayısıyla Arap dilini de en iyi biliyorlardı. O yüzden sahabenin tefsiline dönmenin önemi çok büyük. Bu da ikinci karine. Üçüncü karine ayrıca onlar peygamberlerden sonra hakkı talep etme bakımından insanlar arasında en samimi hevalardan en çok kurtulabilmiş olanlarıdır. Dolayısıyla bir insan samimi olursa ve hevadan kurtulmuş olursa Allah azze ve celle onu tefsire muvaffak kılacaktır. Sahabeler de bu bu anlamda en layık insanlar olduğu için, en ihlaslı, hakkı öğrenmede en çok gayretli insanlar olduğu için dolayısıyla bunların tefsirleri yeryüzündeki en değerli tefsirlerden. Hatta el-üsünnet içerisindeki müfessirlerin de dahi bütün müfessillerin tefsirinden de ne? en önemli tefsir olacaktır sahabenin tefsiri. Bu anlamdan da bu anlamda da çok çok büyük önem taşımaktadır sahabenin tefsiri. Bakın vurguluyorum kardeşler. Vallahi sahabenin tefsirinin çok büyük önem göstermemiz gerekir. Bunların sahiliklerini, zayıflıklarını araştırmak, onlardan gelen rivayetleri kontrol etmemiz gerekir. Bunlar için de zaten kitaplar bellidir. İmam Taberi birçok e, rivayet, İskedar sahabelerinin tefsirine dair İbn-i Kesir'de vardır. E, vesaire, suyitinin durumu mensumunda vesaire vardır. Bunlar üzerinde çok iyi durmak, tefekkür etmek, bunları bilmek, ezberlemek gerekir. Evet, Bunu devam ediyoruz. Bunun oldukça çok sayılacak örnekleri vardır. Bunlardan bir örnek olarak yüce Allah'ın şu buyruğunu zikredelim. Eğer hasta olur veya yolculuktaysanız, yahut herhangi biriniz ayak yolundan gelirse ya da kadınlara dokunur da su bulamazsanız. Nisa 43 ve Maide 6. Buyruğunda geçen kadınlara dokunmayı İbn Abbas'ın cema Diye etmiş, Bakın şimdi alimler edilmiş. ihtilaf etmiştir. Kadınlara dokunursanız abdest alın meselesinde. Bu dokunma e, cima anlamına da geliyor Arap dilinde. Cima anlamına da geliyor dokunma. E, cima dışında normal tenin tene dokunması anlamına da geliyor. Dolayısıyla e, aleyhissalatu vesselama baktığımızda fiiline e, hanımlarından birini öpmüş ve dolayısıyla abdest almamış. Buradan anlıyoruz ki buradaki dokunmaktan maksat e, de, tenin tene direkt dokunması değil de cima anlamı kastediliyor. i̇bn Abbas da aynı şekilde bunu ne yapmıştır? Tercü, e, tesir etmiştir. O yüzden mesela ilmi münakaşa babında bu mesele ele geldiğinde mesela diyoruz ki İbn Abbas'ın da görüşü budur. Bu ayetten kasıt nedir? Cima'dır. Bakın İbn Abbas bunu cima diye sahih olarak rivayet etmiştir. Bu Abdurrezzak'ın mustannafında İbni Ebi Şeyben'in mustannafında yer almaktı. Evet. D. Ashab-ı Kiram tefsir öğrenmeye itina ve gayret göstermiş tabinin sözleriyle tefsir etmeyi. Evet bu da çok önemli. Birincisi dedi ki Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmek. İkincisi neydi? Kur'an'ı sünnetle tefsir etmek. Üçüncüsü Kur'an'ı sahabenin sözleriyle tefsir etmek. Dördüncüsü Kur'an'ı tabi'nin sözleriyle tefsir etmek ki bu da çok önemlidir çünkü i̇bn Abbas ve i̇bn Mesud ve bunların bir sürü talebeleri gelmiştir tabi'inlerden. Bunlar da Kur'an'ı birebir sahabelerden almıştır. Bu anlamda da çok büyük önem taşımakta ve hakikaten tabi'inden çokça tefsir gelmiştir zaten. Bu da büyük bir nimet ve mirastır bizim için. Evet. Çünkü tabi'in ashab-ı kiramdan sonra insanların en hayırlıları, onlardan sonra hevadan en uzak kalabilenleridir. Arap dili onların döneminde fazla değişikliğe uğramamıştır. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'i anlamak bakımından kendilerinden sonra gelenlere nispetle doğruyu bulma ihtimalleri daha ileriydi. Neden tabi'inlerin tefsirdeki sözleri? tefsirleri çok önemli. Birincisi bunlar birebir kimden almıştır? Sahabeden almıştır. Bu bir. Birinci kalene. İkinci kalene bunlar dili en iyi bilen insanlardandı. Yani dil çok az bozulmaya başlamıştı. Bu anlamda da çok büyük önem taşıyor. Biliyorsunuz Arap dilinin tefsirde ne kadar önemli olduğuna dair ki bir, bu ileriki derslerde çok açık ve net bir şekilde gelecektir. O yüzden sahabelerden nakil var biliyor musunuz? Net. Sahih. Sahilinde ittifak edilmiş. Mutlak, mukayyet, umum kulsuz. Bunları bu rivayetten hepsi sahih bir şekilde. Ben bunların hepsini Allah'ın amdolsun bir çoğuna ulaştım. Mutlak, mukayyet, umum, husus, e, nasih, mensup bunları bilmeyen tefsir bilemez diye. Net sahih rivayetler var sahabelerden. Evet. Şeyhülislam İbn-i Teymiye ya Rahime Ola dedi ki, tabi'in herhangi bir husus üzerinde ittifak edecek olursa onun delil teşkil edeceğinde şüphe edilmemektedir. Eğer bakın bakın dersen... bu çok önemli kardeşler. Şeyhülislam İslam tabi'in herhangi bir husus üzerinde ittifak edecek olursa onun delil teşkil edeceğine şüphe edilmemektedir. Gece gündüz söylüyoruz. 5000 tane ayet de olsa önünde bu siyah diyor. ehl Sünnet buna beyaz demişse bu beyazdır. Alın İbn-i sözünden delil. Ve buna o kadar çok net deliller daha var ki İbn-i ve diğer ilim ehlinin sözünde. Bunları hep ileriki derslerde anlatacağız. Bakın tabi'nin herhangi bir husus üzerinde ittifak edecek olursa onun delil teşkil edeceğine şüphe yoktur. Yani nedir icma? Hüccettir, bitmiştir olay, evet. İbn-i Teymiye bunu açık ve net bir şekilde mecmul fetavada söylüyor, evet. Eğer anlaşmazlığa düşmüşlerse, onların birilerinin sözü diğerine evet. karşı... Evet, Evet, anlaşmazlığa düşmüşlerse, birisinin sözü diğerine karşı hüccet değildir. Ama icma etmişlerse nedir? Şüphe, delil olduğunda, hüccet olduğunda ne? Şüphe yoktur, diyor İbn-i Teymiye. Bu kadar açık ve nettir, evet. Eğer anlaşmazlığa düşmüşlerse, onların birilerinin sözü diğerine karşı ve kendilerinden sonra gelenlere karşı delil teşkil etmez. Bu hususta Kur'an diline, yahut sünnete ya da genel olarak Arap diline yahut bu hususta asabın söylediklerine başvurulur. Evet bakın müthiş sözlerdir İbnü Taymiyye'nin. Evet devam ediyoruz. Yine İbnü Taymiye rahimehullah şunları söylemektedir. Kim asabın ve tabiinin görüşlerini ve tefsirlerini bırakarak buna muhalif olan açıklamalara yönelirse Bu kimse bu hususta Hatay'dan birisi Subhanallah. olur. Subhanallah bunlar tamamiyle meneci atalardır ve bizim yıllardır derslerde anlattığımız meselelere vurgudur. Şeyhül İslam İbn Teymiyye bakın kim ashabın ve tabiinin görüşlerini ve tefsirini bırakarak buna muhalif açıklamalarda yönelirlerse. Bugünkü baktığımızda birçok bidat ehli insanlar bugün Kur'an'ı tefsir eden ilahiyat ve başka kurumlarda vesaire Kur'an'ı tefsir eden bu televizyonlarda insanları saptıran insanlara baktığımızda dikkat edin hiç ashabın tabiinin sözlerini itibar almazlar çünkü biliyorlar. Bunların tefsirleri bunların karelerini kökten yıkıyor. Bunların görüşlerine e, tamamiyle muhalif. Bunu tehlikeyi bildikleri için bunları hep üzerine örtüyorlar. Maalesef biz de hiç mirasımıza sahip çıkmadığımız için onların örtükleri bu şey yanlarına kar kalıyor bu anlamda. O yüzden bakın Şeyhul İslam'ın bu sözleri altın kaidi olarak... Ele alınacak sözlerdendir kardeşler. Kim ashabın ve tabiinin görüşlerini ve tefsirlerini bırakarak buna muhalif açıklamalara yönelirse. O yüzden bakın az önceki sözüme de önemli bir vurgudur. Demek ki sahabenin tabiinin sözlerini didik didik edip ne söylediklerini hepsini bilip gücümüz yetiyorsa hatta hepsini ezberlememiz gerekir. Tefsirler hakkında binlerce rivayet. Evet, binlerce rivayeti ezberliyorsan ama sahabenin dizinin dibinde okumuş oluyorsun. Bir insan bana etse ki ya senin önünde 10.000 tane rivayet var bunları ezberlersen söz sana İbn Abbas'ın talebesi olmanı nasip edeceğiz. Dil 10.000, 100.000 tane de olsa gayret gösteririm elimden geleni yapmak için. İşte bu niteliktedir anlattıklarımız. Bakın kardeşler sahabeden, tabinden yüzlerce hatta binlerce rivayet gelmiştir tefsire dair. Müthiş açıklamalar, ilmi açıklamalar vardır ama maalesef ve maalesef bunu hiçbir derslerde gündem etmiyoruz. Hiçbir derste bunu ele almıyoruz delil getirirken bir ayeti tefsir ederken hiç bunlardan naslar getirmiyoruz. Bunların anlattıklarını rivayet olarak sıkletmiyoruz. Sadece ve sadece bu konuda âleseratü ve selamdan hadis var mı yok mu ona bakıyoruz. Çoğunda da direkt bir hadis bulamıyoruz zaten. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Sünnetten anladığımızı bu Kur'an'ın şu ayetinin tefsiridir diye addediyoruz. Veya bir e, ayetin anlamı için başka bir ayete bakıyoruz. İki ayeti kendimiz kafamıza göre ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. Bu bunun tefsiridir diyoruz vesaire. Tamamille tabiinin ve sahabenin tefsirlerinden gafil olmuş durumdayız. Bu büyük çok büyük bir musibettir ve bidat ehlinin kapılarını açıyor bu onların türemelerine sebep oluyor. Bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi bu anlattığım baktır vallahi. Çünkü dediğim gibi vurguluyorum. Bidat ehlinin en çok yaklaştığı delil olarak geldiği kapı Kur'andır. Çünkü Kur'an'ın tabir sahi ise sakız gibi kullanabiliyorlar. Bir kelimenin birden fazla anlamı var. Bakın diyorlar işte bu bu anlama geliyor vesaire. Biz de onların kapısını kapamak için en büyük elimizdeki silahlardan bir tanesi Allah Resulünün talebelerinin bunlardan ne anladığıdır. Evet. Hatta bu kimse bidatçı birisi olur İster hatası kendisine bağlanmış müştehit birisi Bakın, olsun. yani sahabe ve tabiinin görüşünün dışına çıkmak belli olduktan sonra müştehit de olsa hata etmiş bidatçı olur. Bakın müthiş sözlerdir bunlar. O yüzden ne dedik? Sele bir konuda ittifak etmişse o ittifak müştehidin indinde sabitse ama buna rağmen ya ben işte onların delilini güçlü görmüyorum. Elimde böyle ayet var böyle hadis var dolayısıyla bu budur. Bak İbn-i Teymi ne diyor? İsabet de olsa o adam bidat, bidat ehlidir bidat görüşe görmüştür. Müştehip de olsa o insan ne? Bidat görüşe sahiptir. Halbuki müştehip ne alır? Hata de etse ecir alır. Ama müştehit biliyorsa ki sahabe ve tabinin görüşü budur. Buna rağmen iştahat edip elinde delili de olsa, muhalebi görüşe sahip olursa ne oluyor? Bidat ehli oluyor. Bakın İbn-i açık ve net bir şekilde gösterir. Söylüyor. Ne diyor? Hatta bidatçı birisi olur. İsterse hatası kendisine bağışlanmış müştehit birisi olsun. İşte bizim gece gündüz derslerde devamlı yıllardır anlattığımız şeylere vurgudur. Ve ileriki serilerde bu çok daha net, açık ve bir şekilde Açık ve net bir şekilde ehl-i sünnetin sözlerinden hatta sahabe tabinin sözlerinden gelecektir inşallah. Evet. Daha sonra onların sözlerine muhalefet edip Kur'an'ı onların etmedikleri bir şekilde tefsir eden kimse delil bakımından da delilin medülülü bakımından da aynı zamanda Bakın, hata etmiş. Bakın delil ben. bakımından da hata etmişsin. Görüyor musun cümleyi? Delil de getirsen hata etmişsin. Hatta delilin şuna delalet ediyor diye şeklinde de net bir şekilde görülüyor olsa bile hata etmiştir diyor. Şeyh Hul İslam diyor ki kim tabinin yapmadığı bir tefsir. Sahabenin yapmadığı bir tefsir. Bakın tabinin icmasını söyledi az önce. İlla sahabe değil tabin de icma etmişse. Onların yapmadığı bir tefsiri yaparsa ama onlar son noktayı koyduğu bir tefsirin dışına çıkmak kaydıyla bir görüş getirirse istediği kadar ne olursa olsun delili Teymiye ne diyor bu adam hata yapmıştır, bidataya düşmüştür. İsterse ictihad eden bir müçtehit olsun fark etmez. Delil bakımından da, medlül bakımından da hata etmiştir. İstediği kadar delil getirsin. Evet, bunlar açık ve nettir bizim yıllardır söylediklerimiz. Evet. E. ifadeleri siyakına yani akışına göre kelimelerin gerektirdiği şer'i ve lugavi manalara göre tefsir etmiş. Şimdi sonuna kadar e, üzerinde durmayacağım. E, sonuna kadar sen hızlıca okursun. E, sadece şu başlığı vereyim. İbn-i şunu anlatıyor. Bakın kardeşler. Bir dedi Kur'an'ı Kur'an'la tefsir ederiz. Baktık ki bulamadık. Resulullah'ın sözlerinden var mı o ayetin tefsiri? Bulamadık. Hemen sahabeye döneriz. Bulamadık. Hemen neye döneriz? Ashab-ı kirama döneriz. Bulamadık. Siyak sibaka döneriz. Cümlenin önünü arkasına bakarız. E sahabeden sonra tabi'in var. 5. olarak da ne var? Değil mi? 5. olarak geliyor. E ayetin sıyah sıbakına bu aslında bir lugat Kastı ı luhattır. E, i̇fadelerin siyakına, akışına göre ne yaparız? O ayeti anlamaya çalışırız. Sonuna kadar oku. Sonra ben bunun üzerinde önemli şeyler e, düşeceğim. Yani İbn-i kastettiği şu kardeşler. Bir ayet varsa o ayeti anlamadık. Önünü arkasına cümle akışına göre o ayeti anlamaya çalışırız. Cümle akışına göre. Siyah, sivak olayı dediğimiz ayetin önüne, arkasına bakarız. Kelimelerin ne ifade ettiği kelime anlamlarına da bakarız. Şimdi onu da söyleyecek. Böylelikle ayeti anlamış oluruz. Evet. Ne diyor? ifadelerin siyakına göre kelimelerin gerektirdiği şer'i ve lugavi manalara göre tefsir etmek. Evet, şer'i ve lugavi anlamlarını ne yaparız? Dikkat ederiz. Evet. Çünkü yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Muhakkak biz sana kitabı Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmetmen için hak olarak indirdik. Nisa 105. Muhakkak biz onu anlayıp düşüneseniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Yusuf 2. Biz gönderdiğimiz her bir peygamberi kendilerine açık anlatsın diye ancak kendi kavminin diliyle gönderdik. İbrahim 4. Evet. Eğer şer'i anlam ile sözlük anlamı arasında farklılık söz konusu olursa, şer'i anlamı gerektirdiği ne ise o kabul edilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim dil, dile açıklık getirmek için değil, şerati açıklamak için inmiştir. Ancak sözlük anlamının tercih edilmesini gerektiren bir delil bulunursa, o vakit o anlam kabul edilir. İki anlamın farklılık... Bakın da İbn-i şunu söylüyor. Bir ayetle karşı karşıya geldim ve o ayetin anlamı sana kapalı geldi ki birazdan İbn-i de örnek verecek ama ben bahsi yeniden ele aldığımda örneklerini daha geniş vereceğim. Şimdi İbn-i Hüseyin diyor ki bir ayetle karşı karşıya kaldım ve o ayette bazı kelimeler, bazı ifadeler kapalı kalabiliyor. Dolayısıyla ne yapacağız? Ayetin önünü arkasına bakacağız ve o ayeti anlamaya çalışacağız. Biz ön, o ayetin önüne arkasına baktığımızda bir kelimeyle karşılaştık. Bu kelime sözlükte başka bir anlam ifade ediyor ama şeriatte başka bir anlam ifade ediyor. Yani sözlük anlamı, lügat anlamı farklı, dini anlamı, şer'i anlamı farklı. Biz ne yaparız burada? Hangisine itibar ederiz ilk önce diyor İbnü'l-Seyyib'in? Şer'i anlamına itibar ederiz. Neden? Çünkü bizi ilgilendiren asıl itibari olan nedir? Şer'i anlamdır ki birazdan bunu daha iyi açacağız. Evet. Eğer şer'i anlam ile sözlük anlamı arasında farklılık söz Şu konusu olursa oradan alalım. Evet, eğer eğer şer'i anlam ile sözlük anlamı arasında farklılık söz konusu olursa şer'i anlamın gerektirdiği neyse o kabul edilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim dili açıkta getirmek için değil, şeriatı açıklamak için ilmiştir. Ancak sözlük anlamının tercih edilmesini gerektiren bir delil bulunursa, o vakit o anlam kabul edilir. E Dedik ki aslı itibariyle hangisi alınır? Şer'i anlam mı, lugavi anlam mı? Sözlük alın şer'i anlamı. Ama lugavi anlamı almana dair, elinde e, harici bir kaline varsa, bir delil varsa, lugavi anlamı almanı gerektiren o zaman lugavi anlamı alırız. Ama öyle bir delil yoksa hangisini alırız? Şer'i anlamı alırız. Evet. İki anlamın farklılık gösterip, şer'i anlamın öncelikle alınmasını örnek, Yüce Allah münafıklar ile ilgili olarak onlardan ölen hiçbir kimsenin namazını asla kılma. Tevbe 84 buyruğudur. Sözlükte salat, namaz, dua demektir. Burada ise şer'i anlamıyla ölünün üzerinde özel bir şekilde dua etmek, üzere ayakta durmak demektir. Bu durumda şer'i anlamı öncelik tanınır. Bunun verdiği misalleri Şehre bin Hüseyin'in verdiği ders uzamaması adına misalleri çok açıklamıyorum. Ama ben birazdan kendim müstakil olarak misaller verip öyle anlatacağım. Dolayısıyla İbn-i verdiği misalleri de e, otomatik olarak anlamış oluyoruz. Çünkü bir misali anlamak bütün misalleri ona hamletmeyi gerektiriyor zaten. Evet. Burada ise şer'i anlamıyla ölümün üzerinde özel bir şekilde dua etmek üzere ayakta durmak demektir. Bu durumda şer'i anlamı öncelik tanınır. Çünkü bu sözü söyleyenin muhataba yönelttiği bu tabirden bilinen ve kastedilen anlam budur. Mutlak olarak onlara dua edilmesinin yasaklığı ise bir başka delilden çıkartılmaktadır. Kişerliği ve sözlük anlamları farklı olmakla birlikte delile dayanılarak sözlük anlamının tercih edilmesine örnekte Yüce Allah şu buyurdu. Mallarından bir sadaka al ki bununla kendilerini temizleyip arındırmış olasın. Onlara dua da et. Tevbe 103. Burada sözü geçen salat, duadan kasıt, Müslüm'ün Abdullah bin Ebi Evfa'dan rivayet ettiği şu hadis gereğince dua. Abdullah bin Ebi Evfa dedi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve herhangi bir kavmin sadakası yani zekatı getirilecek olursa onlara dua ederdi. Babam ona zekatını getirdi. Bunun üzerine Allah'ım Ebu Elfa ailesine salat eyle. Yani rahmet buyur diye dua etti. Hem şerri hem sözlük anlamlarının uyum arz ettiği buyruklara örnekler pek çoktur. Sema, arz, sıdık, yalan, taş, insan gibi. Şimdi meselenin aslı şudur kardeşler. Hemen bu meseleyi bahis şeklinde ele alalım. Bakın şimdi İbn-i burada bahsettiği siyakın önemidir. Bu çok önemli bir husustur kardeşler. Siyakın önemi çok önemli bir husustur. Şimdi şöyle anlatalım.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 Değil mi? Sonra Kuran'ın sünnete tefsirine baktık, sonra Kuran'ın sahabenin tefsirine baktık, Değil mi? sonra Kuran'ın tabiyenin tefsirine baktık, sonra ee, siyak, sibakla, siyak Sibak'la tefsire baktık. Yani ayetin önüne ve arkasına. Burada bulamadık, yani bu saydığımız dördünde bulamadık, Siyak ve Sibak'a bakacağız. Siyak ve Sibak'a bakarken de şunlara dikkat edeceğiz, ayetin önüne ve arkasına bakacağız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 Bu kadar basit, yüzeysel geçiyoruz. Halbuki bu böyle değil. Ölünün arkasına dikkat edeceğiz, bak bakacağız. Büyük ihtimalle bir karine bulunur. Bulunmazsa diğer durumlara el atılır. Ama asıl itibariyle siyah sibaka bakmamız gerekir. İşte bu saydığım alimler, işte İbn Abbas, İbn Ömer vs. İbn Teymi, İbni Kayın birçok alim, İsmail olduğunu tercih ederken bunu siyah sibak yoluyla tercih etmişlerdir. Ayetin önüne ve arkasına bakmışlardır. Mesela e nasıl bunu anlamışlardır? Mesela Kur'an'da iki yerde...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 İshak'ı müjdeledik ileriki ayette. Demek ki ikinci müjdelenen İshak'mış ve o da birinci müjdelenenden ayrı bir şeymiş. Tamam. Dolayısıyla ayetin siyak ve sibaklarına baktığımızda kardeşler bize gösteriyor ki ee, e, kesilecek olanın İsmail aleyhisselam oldu. Bakın dedik ki bir yer daha var Kur'an'da. Onun da siyak sibakına baktığımızda kesilecek olanın İsmail olduğunu görüyoruz. Bu da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 Şer'î hakikat yani şer'î anlamı lugavi hakikata yani lugavi anlama nedir? Mukaddemdir. Şer'î anlam lugavi hak, e, anlama nedir? Mukaddemdir. Yani önceliklidir. İlk önce neyi alırız? Bizi ilgilendiren nedir? Şer'î anlamıdır. Ancak bir istisna hariç, bir delil gelirse lugavi anlamı kasteden o zaman lugavi anlamı alırız. Anladık? Şimdi kaideyi açacak olursak, daha sade bir ifadeyle açıyorum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 Sana sadaka getirdiklerinde sen onlar için namaz kıl anlamıyorum. Dua et olarak anlıyorum. Lugavi anlamını alıyorum. Çünkü elimde bu ayetten şer'i anlam değil de lugavi anlamı kasdine dair delil var. Nedir bu delil? Peygamber onun hayatında uygulamış. Biliyor musunuz? Hayatında uygulamış. Sadaka getirenleri dua etmiş. Yani nasıl? Şimdi bakın Buhari ve Müslim'deki rivayette Abdullah ibn Ebi Evfa diyor ki İbn Mes'ud de ona yer verdi zaten. Yorki kanen Nabiy sallallahu alaihi ve sellem iza ata bi sadakati qawmin salla abi bi sadakatihi fa ala ali abi aufan Yorki bir kavim sadakasini getirdiginde Peygamber sallallahu alaihi ve selleme sadakalarını getirdiğinde Peygamber sallallahu alaihi ve sellem onlara salat ederdi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 Kur'an tefsir edenlere işte bunlardan bir tanesi açık Mustafa İslamoğlu, Abdullah Aziz Bayındır gibi bu bidat kimselere baktığımızda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 Önce onlarla bakın münazaranın, müna şimdi münazare etmenin bir usulü var şimdi burada da Câlet had safhada o yüzden yani buna da değinmek gerekiyor kısaca. Şimdi münazaranın da bir tertibi vardır o yüzden alimler bunun hakkında eser yazılmışlardır. Şimdi önce tartışma konusunun usulünü konuşmamız ortaya koymamız lazım. Şimdi bu bidat ehline soruyoruz mesela. Diyoruz ki e mesela ne gibi?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 Hiç salat kelimesinin lügat anlamı nedir ona bakmıyoruz. Biz seninle dini hükmü konuşuyoruz şimdi. Biz seninle önce bir usulü konuşuyoruz. Sen, ey, ey Bidat Ehli Mustafa İslamoğlu veya Abdülaziz Bayındır veya diğerleri, sen dinde şer'i hakikat ve lügavi hakikat diye bir olgunun var olduğunu kabul ediyor musun? Kat'i olarak kabul edecek. Etmezse birçok şeyi iptal ederim. Mesela ben dedim ki dinde hac diye bir şey yok. Bana ispatlayamazlar hac diye bir şey olduğunu. Neden? Çünkü hac kelimesi lügatta kastetmek demek.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 Ee, Allahu Alem bu bilmiyorum. Ramazan içerisinde devam eder mi bizlere? Ee, buna bakacağız maslahat gereği. Etmezse Ramazan'dan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allahu Alem ve Sallallahu Aleyhi ve Nebihine